Telefonu alalım. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ebru Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Esim ee, şey, e, bilgisayardan altın, döviz, bakır bu tür şeylerin alım satımını yapıyor. Hı hı. Bunun karşılığında da kar elde ediyor. Bunun caizliğini soracaktım. Evet. Yani nereden alıyor, satıyor Nereden, e, bu şeylerden herhalde internet üzerinden işte hmm. tamam anlaşıldı Aha. teşekkür ederiz hayırlı akşamlar öğretmen internet üzerinden maden mi alıp evet. satıyor evet, demir bakır evet, gümüş gibi kişi internet üzerinden e, alışveriş yaparken Alacağı malların e, kataloğunu e, izleyip Fiyatına da bakıp eğer beğenirse, hesabına uygun gelirse o malı alır. İşte karşılığında kredi kartıyla veya işte kredi kartının numarasını vererek e, oraya parasını yatırırsa ve o mal kendisine kargo yoluyla ulaştırılırsa hı hı. bunda bir sakınca yok. Katalogdaki malın aynısı. Evet. Gönderilirse kendisine Bu alışverişten bir sakınca yok Sonra da Teslim aldığı bu malları Yine de kendisi Şahsi web Sitesi oluşturup Mallarının örneklerini Fotoğraflarını orada Teşhir eder ve Müşterilerine isteklilere O internet web sayfası Aracılığıyla da satabilir Yeter ki Katalogda yayınlanan katalogdaki mallar birebir aynı olsun örtüşsün hı hı. bu durumda bir sakınca söz konusu değildir.